Yeşil Bülten. Müzik Hazırlayan ve sunan Utku Zarı. 16 Kasım 2017 Perşembe... 94.9 Açık Radyo'dasınız değerli dinleyenler. Ben Utku Zırı, Teknik Masa'da Selahattin Çolak. Bu haftanın yeşil bültenini sizlerin radyolarına, bilgisayarlarına, telefonlarına bize her nereden dinliyorsanız oraya taşımaya çalışacağız. Ee, bu malum iklim, çevre, ekoloji gündemi bugünlerde bonda belirleniyor. İklim Zirvesi 23. İklim Zirvesi Fiji Başkanlığı'nda devam ediyor. ...meseleyle ilgili gelişmeleri zaten e, açık radyo dinleyicileri olarak aşinasınız diye düşünüyorum. E, biz o yüzden bültende farklı konulara eğilmeye çalışacağız. Biraz gözden kaçabilen ya da belki detaylarını e, aktarmayı istediğimiz konuları sizlerin radyolarına taşımaya çalışacağız. Ama e, Bond'dan bir haber vermekte fayda var diye düşünüyorum. İklim değişikliği performans endeksi... E, Duyduğunuz bu meselelerle ilgilenenlerin çokça duyduğu bir tanımdır bu. Ken ee, Europe'la birlikte küresel iklim ağ, Ken Europe'la birlikte German Watch'un birlikte hazırladığı bir e, iklim değişikliği performans endeksi var. Her yıl iklim zirvesi sıralarında. E... Açıklanır salımların yüzde doksanından sorumlu yani karbon salımların yüzde doksanından e, sorumlu 56 altı ülkenin ve Avrupa Birliği'nin değerlendirildiği bir rapordur bu e, Türkiye e, 47. sırada yer aldı rapor e, dün açıklandı e, ve fosil yakıt üreticilerinin de olduğu için de en kötü ülkeler sıralamasında yer aldığını Türkiye'nin söyleyelim. Çokça eleştiriliyor zaten. Bu konuda çok nitelikli bir yazı da bir gün gazetesinin Özgür Gürbüz'den çıkmıştı. Onu bir buradan işaret edelim. iklim fonundan yararlanmaya çalışıyor. çalışıyor Türkiye. Gelişmekte olan ülkeler için ayrılmış olan onların kullanımına iklim politikalarını adaptasyonuna harcanması üzere orada duran bir fona yeşil iklim fonundan yararlanmaya çalışıyor yine bu e, ısrarıyla Türkiye aslında ilk açılışta geçen yıl yaptığı gibi bunu gündeme getirmeyi e, getirilmesini istedi iklim zirvesinde getirildi de zira e, bu konuda Türkiye'nin istediği yönde adımlar atılıyor atılacak gibi duruyor ama velakin e, Türkiye bu parayı istemesine rağmen e, bu konuda e, bu uğurda pek de bir şey e, yapıyor iklim değişikliğine karşı mücadelede pek de bir şey yapıyor denemez kısaca özetlersek eğer bir iklim hedefi ...ülkenin henüz yok. Paris İklim Anlaşması dahi çünkü oldukça yetersiz bir anlaşma olduğunu her fırsatta vurgulamakta fayda var. İlk Paris İklim Anlaşması'na dair meclisten olay çıkmadı. E, ve malumunuz kömür yatırımları yapıyor. Geçen sene bunların en ironiinden birini yaşamıştık. İklim zirvesinin başladığı gün Türkiye devasa bir kömürlü termik santralin açılışında devletin zirvesi orada bulunmuştu. E, bu e, Yapısı da Türkiye'nin bu performansı da e, yansıdı iklim değişikliği performans endeksine ve son sıralarda yer alarak iklim için hiçbir şey yapmayan iklim değişirken öylesi öylece durup izleyen durup izlemenin yanı sıra iklimin değişmesi için hatta ve hatta iklim değişikliğine neden olacak hamlelerde bulunan bir ülke olarak kayıtlara geçti bu yılda. Türkiye Cumhuriyeti diyelim konumuza geçelim. Bugünkü konumuz. Şimdi iklimden bahsediyoruz. Türkiye her taraftan aslına bakarsanız sorunlarla boğuşuyor. Sadece iklim değil mesele. Ama iklimle de alakalı pek çok problem var. Beton aslında iklimde sadece fosil yakıt üzerinden bir e, dil kurulabiliyor zaman zaman. Ama ve lakin, e, iklim değişikliğinde betonun rolüne de biz zaman zaman dikkat çekmeye çalışıyoruz. Betonlaşmanın rolüne. Şimdi o betonlaşmanın yani eminim bir gün... E, düzlüğe çıkabilirse ülke eğer sembolü olacak bugünlerin bir fotoğraf bir haftaya yakındır dolaşıyor e, sosyal medyada özellikle ve pek çok büyük e, gazetede ve televizyonda da görmüş olmalısınız. E, Yassıada'nın malum son hali e, bir ada değil artık orası bir beton e, denizin üzerine oturtulmuş bir beton kalıp gibi duruyor adeta. Yassıada'yı konuşacağız bugün adalar savunmasından Ömer Suvari telefon attığımızda çok da bekletmeyeyim kendisine. Hoş geldiniz Ömer Bey. Ömer Bey beni duyuyor mu? Duyuyor. Evet, evet. Tamamdır, harika. Hoş geldiniz. Ben sizi duyamadım, pardon. Merhabalar. Ee, hoş bulduk. Ha, buyurun. Şimdi Yassı Adayı konuş. Yani aslında herkesin şu anda radyoda bir görüntü üzerinden konuşmak kolay değil ama ben inanıyorum ki bizi şu an dinleyen herkes görmüştür o görüntüyü. Yassı Adayı'nın son halini. Zaten bu proje ilerlerken an be an fotoğraflandı, görüntülendi. Son halini görmeseler bir önceki halini görmüşlerdir. Bütünüyle tümüyle tıraşlanmış. Doğal doku ortadan kaldırılmış. Her şey yerle bir edilmiş. Şimdi de yeni işte adını her ne deniyorsa böyle yükselen binalar, konferans binaları, bir cami gözüküyor sağ tarafta ve benzeri yapılarla donatılmış yeşil Renk bile yok denebilecek bir konumda şu anda Yassada. Yassada'yı bu hale getiren süreç e, tabi uzun oldu. Siz çokça mücadele ettiniz adalar savunması olarak. Evet, evet, e, o sürece dair böyle bize e, belki kulaklara da küpe olsun diye, ders olsun bir daha böylesi olmasın diye bu süreç nasıl işledi? E, yassada nasıl bu hale geldi Ömer Bey? Ya, evet Yassada'nın bir örnek olarak alınması önemli çünkü sırada Sivri var. Sırada 1/ bölü bin ölçekli plan hazırlıklarıyla öbür adalar var. E, bu adaları korumak, savunmak, tarihi ve doğal yapısıyla sürdürülebilir kılmak önemli. Bu bakımdan da yatsığa da önemli. Ve yatsığa süreci epey eski aslında. E, 2001 AKP iktidarı döneminin başlangıçlarına rastlayan bir süreçte yatsığa da ilk kez. Gündeme geldi. O dönemin adalar belediye başkanı eski Anaplıydı. Sonra AKP'ye geçti. Koşkunarızdan. Orada uzakta iki tane ada var. Hiçbir işe yaramıyor. Bu adaları işletmeliyiz. Evet. Tartışması açmıştı. Hı hı. İşte bundan 17 sene, 18 sene kadar önce. O dönemde işte bir takım iş adamlarına çağrılar yaptı. İşte bu iki adayı ilişkin proje geliştirmesine geldi geliştirmesine dair. Ardından bu Kadir Topbaş'ın 2005 yılında gündeme getirdiği bir proje var. Amerika'daki özgürlük heykeline benzer bir heykel yapılması Sivri ya. gündeme getirildi o dönem 2006'ydı işte İstanbul'a yaklaşan iki kilometre uzaktan İstanbul'a yaklaşırken örebilecekleri bir Mevlana heykeli böyle 60 metrelik falan bir heykel yapılması bir projesi gündeme geldi. Tabi biz o zamanlar bu tür projeleri çok ciddiye almıyorduk. Yani fantezi bunlar. Tabi i̇şte bir takım belediye başkanlarının fantezileri olarak değerlendiriyorduk ki Sonra süreç hızlanmaya başladı. Özellikle AKP'nin 2007'den sonra İstanbul'da işte mega projeler çoğunu başlatmasıyla beraber işte İkinci Köprüler, AVM'ler, Hiznotlar vesaire. O süreçte Yastıra'da ve Sivri Arada sürekli gündemdeydi aslında. E, Yastıra'da bir simgesel bir önemi de bulunduğu için e, sürekli ilgi odaydı. <gülüyor> Ee, sonra 2006 sonrası o dönem bir çocuk ha çocuk hapishanesi yapılması tartışmaları vardı belki hatırlarsınız Necdet <gülüyor> ee, Menzilir o dönemin emniyet müdürü e, Yastırdaya bir çocuk hapishanesi yapılmasını öneriyordu 2006-2007 sürecinde işte ilk kez sanıyorum Avni Özgür eldir. Radikalde yazı yazdı. Bu adanın da bir demokrasi adası olabileceğine dair bir müze kurulması, bir kültür kongre adası vesaire haline getirilmesine dair bir dizi öneriyle ortaya çıktı. 2006'da. Sonrasında da tartışmalar başladı. Sesim Geliyor, biz mu? dinliyoruz Alo? sizi ama belki burada ha. bir araya gireyim Ömer Bey ee, bu, bu, bu noktaya kadar süreci aslında güzelce tarif ettiniz tam bir aslında akıllara şunu getirmiştir belki de. devlette de devamlılık esastırın bir şeyi gibi olmuş ee, yani bir e, sürekli bir niyet var var var o niyetler gelmiş toplanmış çılgın projeler gezmiş işte dev semazenler konuşulmuş sonunda aslında makul olabilecek bir proje yani e, bir işte ne bileyim demokrasi e, müzesi ya da demokrasi anıtına dönüşebilmesi Yatsıada'nın. Bu kulağa ilk ilk söylenişte kötü gelmiyor olabilir de bu bu iş böyle mi olur? De, delirten Allah, bir durum var sonuçta. Değil mi ortada? Bu proje, yani bu fikir bile ortaya çıktığında sonucun böyle olacağını bildiğimiz, tahmin ettiğimiz evet, için. Evet, Türkiye olunca böyle olur tabii. Yatsıada, Yatsıada, Sivri Arada'ya bırakın. Hiç gitmeyelim. Yatsıada'ya gitmeyelim. Gerek yok. Hani orada iki arada durabilir. Ki zaten doğal yaşam açısından ciddi önemleri var. Marmara Denizi açısından önemli. Balık üreme, kuş üreme alanı vesaire olmaları açısından çok anlamlı yerler. Her yere gitmek sorumluluğumuz yok. Yani hı hı. insanın Doğal yaşamın bütün alanlarını işgal etmesine, bütün bölgelere bir takım pomksiyonlar gitmesine, gelmesine gerek yok. Oralara da gitmeyebiliriz. Diyordum. Aslında Ve kaldığı de, haliyle de bir e, şey olabilirdi. Öyle değil mi? Bir e, bunun adına ne diyelim? Bir demokrasi e, sembolü, e, bir işte e, yani demokrasi adası de olabilirdi de öylece böyle. Bunu yapabilirsiniz. Hani yani bir heykel İstanbul'a da yapabilirsiniz. 1960'ların anısına hatırasını yaşatmak için kaldı ki aslında tarihi hani 1960'a başlamıyor. Yani e, 11. yüzyıl, 12. yüzyıldan bu yana gelen uzanan çok eski bir tarihi var, tarihi eserler var. Tabi Bizans tarihi açısından, Osmanlı tarihi açısından çok önemli mekanlar. ve bu bu iki sadece işte 1960'lı yıllarda buluşmalarıyla hatırlamak, anlamlandırmak da yanlıştı hı hı. bize göre biz o süreçte işte bu tür yani gündelik gidiş geliş şey ol açacak bu iki aa gidiş gelişi öngören ciddi bir insan sırafinanın gören tüm projelere karşı çıktık yani 2006'dan itibaren ilk gündeme geldiği tarihten itibaren ama o dönem işte en şimdi gibi taraf Gazetesi gibi. Şimdi bu, bu ee, noktaların bir altını çizelim mi? Gibi. Çok hı hı. güzel bir yerde bırakmıştık. Ben araya girdim. Orada bir sorumluluğum da var. O yüzden de, devamı sağlamak adına Avni Özgürel'in Radikal Gazetesi'ndeki yazısıyla fişeği çakılıyor tartışmanın. Yassıada Demokrasi Adası gibi bir kampanyaya dönüşüyor sonrasında. Sonrasındaki Tabii, süreci tamam. siz çok da güzel anlatmışsınız. E, ada Bir Deniz'de aslında yazdığınız yazıda söylüyorsunuz. Genç sivillerden cemaate. E, sivil toplum kuruluşlarına, belediyelere, hükümete, e, eski kültür Tabii. bakanları bugünün muhaliflerine kadar uzanan böyle bir seri var değil mi? Orayı da kısaca evet. rica edelim mi sizler? E, o dönem hatta e, e, e, buluşmalar, mahkemeler, ergenekon davaları vesaire, bütün bu süreç içerisinde de anlamlandırıldı yastığa. Yastığa da bir tür darbe karşıtlığının simgesel... E, mekanı olarak algılandı ve pek çok insan da işe demokrasi adası olabileceğini böyle bir simgesel bir anlamı olacağını düşündü ve pek çok iş üniversitelerde akademisyenler, öğretim üyeleri, gazeteciler, yazarlar da bu kampanyaya destek verdiler. Biz o dönem bunun yanlış olduğunu bu, bu mekanların doğal mekanlara, kültürel mekanlara sosyal siyasal anlamlar fonksiyonlar yüklemenin yanlış olduğunu ve tahrip edici olduğunu ifade ediyorduk. Bu iki ayda zaten yaz 1993'ten bu yana kullanılmıyordu ve doğal orada kendini yeniden ayaklandırıyordu aslında. Yani 93-2015 arası yaz da, da herhangi bir insan varlığı da yoktu. Ve biz 2013 yılında adaya gittiğimizde ilk hastalarda da çok ciddi bir bitki örtüsü, çok ciddi bir kıyı ekosistemi varlığı sapladık, raporladık. Yani 1947'dedir ordunun askeriyenin hastalarda yerleşmesi, 91 gibi falan da çıktılar. E, 93'te bir seneliğine bir su ürünleri fakültesine verildi Yastığa'da ama su ürünleri fakültesi çok sert iklim şartları nedeniyle Yastığa'dan bir yıl içinde ayrılmak zorunda kaldı. O tarihten bugün 2015'e kadar da herhangi bir insan varlığı yoktu ve çok ciddi bir restorasyon bir yaşıyordu Yastığa'da aslında bitki türleri Kuş türleri vesaire açısından ama bu süreç işte 2006'da başlayan Demokrasi Adası Olsun kampanyasıyla birlikte kesintiye uğradı. O dönem en içimiz siviler taraf gazetesimiz, Raman gazetesi, e, Savaşay vesaire gibi isimlerin ve kurumların önderliğinde bir kampanya yürüttü. Cihan Haber Ajansı'nın bir haberi gündem. Cihan haber oturdu, değil mi? Evet, evet. Bu adalarda huş yapıldığı vesaire gibi bir takım tuhaf iddialar gündeme getirildi, ortaya atıldı. E, 2011'de işte dönemin Turizm Bakanı, e, Kültür Bakanı... Ertuğrul Güney'in. Evet evet. O, ben Günay şuraya da bir değinmek istiyorum. adaya ilk ayak basanlar vardı. bütün bu süreç sonunda o kadar garip bir e, yeküm var ki ortada. Yani <gülüyor> pek çoğu bugün fetöden cezaevinde e, orada dahil olan pek çok e, basın kuruluşu şu an kapatılmış durumda kanun hükmünde kararnameyle. Orada ki orada bulunan siyasetçiler istifa ettirilmiş belediye başkanlarından muhalif olmuş eski bakanlara e, kadar o kadar geniş bir çeşit ...eşitlilik içeriyor ki e, demokrasi adası da bir beton yığınına e, dönüşmüş durumda. E, haliyle bu kadar e, peş peşe bunları söylediğimiz zaman bile bir garabet e, resmediliyor diye düşünüyorum. E, öyle yani garabetin e, son noktası da işte Ertuğrul Günay'ın bir müze projesini Tayyip Erdoğan'a sunması var 2012 yılında. Bu... Bu tür inşaat faaliyetler yapabilmek için Yasirada ve Sivriada e, sit alanı statüsünde olduğu için o dönem imkansızdı. 2013'te bir torba yasaya bir madde eklediler. Sivriada ve Yasirada her türlü koruma şemsiyesinden azade kılındı. Tüm anayasal koruma, sit koruması, kültürel koruma miras vesaire her türlü korumadan ayrıldı. Adaların idari bütünlüğünden de ayrıldı aslında. Bu iki adaya dair plan yapma yetkisi Adalar Belediyesi'nde alındı. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na verildi 2013 yılında. E, 2013 Haziran'ında işte Gezi direnişi sonrası bu süreç biraz aksadı. Yani şehir, hükümet açısından aksadı. Yastadayı ya biz Sivri Adayı ve tekrar gezinin rüzgarıyla beraber yeniden gündeme getirdiğimizde süreci yaklaşık 3 sene kadar geciktirdik hükümet açısından. Yani 2013- 2015- 16ya kadar süreç hükümet açısından ertelendi. Ama sonra tabii bu arada sürekli yastırıda ve sevil için planlar yaptılar. Yani Hizli ihaleler yapıldığı bir takım örtülü ilişkiler geliştirildi. E, 2015'e kadar 14 Mayıs 2015'te ilk kazmabı buldu. Ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin girişimi Mesa Holding'in ihaleyi üstlenmesiyle geliştirdiler inşaat sürecinde ilk adım atıldı. 14 Mayıs 2015'te. Şimdi Twitter takipçilerimizden biri belki biraz da hani eee e... Yani ciddi midir, e, dalga mı geçiyordur onu bilmemekle birlikte. Müteahhidi de kesin CHP'lidir e, bu e, durumun demiş yani şey, yansı adının. E, belki o, ona dair de yani bu işi kimin üstlendiği, kimin yaptığına dair de e, kısaca bir bize bilgi verin. Malum durum zaten ortada. Sonrasında birazcık diğer adaları bekleyen tehlikeye de kısaca değinelim. Süremize bu bitiriyoruz. Tayyip Erdoğan'la ilişki içinde yürüyen bir proje aslına bakarsanız. Yani... Sayı Pardon Türkiye odaları borsalar birliği sıfatı sercikli oldu ya verdi talimat işte sercikli odanın Holding'e ihale etmesi vesaireyle yürüyor inşaat faaliyeti ama bu sürecin içinde mesa Holding'in daha demokrat bir hani yönetim yapısı olduğunu Biliyoruz ama bu süreçte AKP, CHP vesaire bütün siyasi aktörlerinde çeşitli rolleri var. Yani hiçbir parti, hiçbir kurum masum değil aslına bakarsanız. Hatta ilk proje gününden ilk geldiğinde 2013'te Adalar Belediyesi'nin o dönemki CHP'li başkanı Parsakoğlu da o adanın demokrasi adası olması fikrine destekliyordu. İşte o dönem onlar da Tulu Günaylar'la vesaireyle adalara gittiler, geldiler. E, tarihi sit statüsünün indirilmesi kararının altında Adalar Belediyesi'nin de imzası vardır. Bunların sonradan öz vermelerine rağmen Yatsa adı sürecinde hiçbir aktör masum olmadı açıkçası. Evet seyirci kalmak da aslında bir açıdan Adaların yerel dinamikleri şey. bakımından da hani evet. adalar esnaf vesaire de bir miktar en yani adıda böyle turizm tesisleri yapıldığında adaların bunun ekonomik yansıması olacağını düşündü bir kısım esnaf. Var yani böyle hem yerel dinamikler hem Bölgesel dinamikler hem ülkenin siyasi ihtiyarları ya aslına bakarsanız genel bir tablo, ülke tablosunun en somut yansımasıdır Yasada Ülkede, ülkedeki aktörlerin. Son birkaç tarafı. dakikamız Ömer Suvari. E, peki Yasada da durum böyleydi Yasada'nın ardından diyelim diğer adalar yani e, sizin. Sivada var. Sivada da bakarsanız var hala plan yapılıyor. hala. Plan revizyonları gündeme geliyor. Biz sürekli bunlara itiraz ediyoruz, itiraz dilekçeleri, kâporlar vesaire hazırlıyoruz. İşte en son 15 gün önce yeni bir plan değişikliği yaptılar Sivriada için. Sivriada iskele bölgesini yeniden yapılandırmak istiyorlar. Biraz adayı inşaat istiyorlar. Adanın mevcut hali inşaat yapmaya çok uygun olmadığı için adanın topografisini değiştiriyorlar. Bunun dışında şu anda adalarda bir bölü bin ölçekli imar planı gündemde Adalar Belediyesi'nin hazırladığı plan. Bu, bu plan da ciddi imar tehlikeleri içeriyor. Son aylarda bu konuyu da sürekli gündeme getiriyoruz ve Adalar Belediyesi ile ve İBB böyle tartışıyoruz. Hatta son haftalarda Adalar Belediyesi bizim taleplerimizi çok da gündeme almama yönünde bir eğilim içinde. Yani or or orada da bir işte yerel idare ile iyi bebe arasındaki özel ilişkilerden söz etmek mümkün. Yani aslında da bir tehlike olarak hani önümüzdeki dönemi döneme işaret ediyor. Bizler de buna karşı elimizden geldiğince mücadele etmeye uğraşıyoruz adalar halkı, adalarda yaşayanlar olarak. Kolay gelsin diyelim. Yani Yassı Adı'nın halini görünce sizin o, o hale dönmemesi için verdiğiniz mücadeleyi bir hatırlayınca e, kolay bir iş değil yapmaya çalıştınız. E, Yassı Adı artık e, yok oldu desek. E, Öyle demeyelim. Yani biz yine de Yassı Adı şu haliyle bile şu anda bile inşaat durdurulsa çok eminiz ki 20 yıl, 30 yıl 50 yıl sonra tekrar eski haline al alabilir. Çünkü Doğa, adalarda küçücük bir toprak parçasından bile yeniden yürüyor, yeniden fışkırıyor. Yani bu ikilem betonları yıkıyor, parçalıyor. Yani biz halen durdurulmasını, sorumluların yardım almasını, hatta bizim bile bu süreci engelleyemediğimiz için bizim bile, bizim bile yargılanmamız mümkündür. Ya yani o kadar ciddi bir suç var ki orada, o kadar ciddi bir ne bir canlı yaşamı katliamı var ki bu sürecin bütün sorumlularının ortaya çıkarılması ve yerlemanızı gerekiyor. Peki Ömer Suar, teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için, aktardıklarınızı değerlendirmeleriniz için efendim. Rica ederim. Çok sağ, sağ olun. Ol. Görüşmek Biz üzere. De teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Adalar savunmasından Ömer Suvari telefon hattımızdaydı değerli dinleyenler. Ee, yine de gönlünü vermedi. Ben e, yok oldu da artık dedim. Yine de öyle demeyelim yapmayın diyor. Kendi haline bıraksak şu anda dursa inşaat yine doğa orayı... Ee, bir yaşa yani yaşamın olduğu bir yere bir beton yığınından yine bir adaya dönüştürebilecektir diyor muhakkak böyle olacaktır ve belki de zaten Yaslı adanın yastı adadaki o sert iklim koşulları e, orada yaşama yüzyıllardır izin verilmeyen bir sürgün adası haline getiren koşullar Yaslı adayı yine devreye girecek bu e, demokrasi oyunu da büyük bir ihtimalle yastı adanın üzerinde sürdürdükleri demokrasi oyunu da büyük bir ihtimalle yine boşa düşecek ve o adada çok da Kullanılamaz ee, bir halde e, beton yığınları kalacak ve doğada yine geri alacak muhakkak ki adayı adasını ama şu anki haliyle e, bir örnek olarak önümüzde duruyor. E, çok da uğraştı adalar savunmasıyla birlikte pek çok doğa, çevre, kent e, aktivisti bu Ayasada'nın bu hale gelmemesi için ama ne yazık ki olmadı. Ömer Suvari o kadar e, işte o, öyle bir noktada ki bizi durduramadığımız için bile yargılanmalıyız. Bunun bütün sorunları ortaya çıkarılıp yargılanmalı diyor. Bakalım öyle olacak mı diyelim. Yassı adayı konuştuk bugün. Yeşil Bülten'de Açık Radyo'da önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.